Müslümanlar, önceki hafta namazın mana ve ehemmiyeti üzerinde namaz dediğimiz formüllerin mazrufi üzerinde durmaya çalıştık. Namaz içinin tatlılığı nispetinde, içinin ağırlığı derinliği, duruluğu, berraklığı nispetinde dışı Allah nazarında o kadar ağır ve o kadar kıymetli hale gelir. İç haşyetle ve saygıyla dolup taşarak kılınan bir namaz, onun rükû, kıyamı, secdesi, kavemesi ve celsesi, her birisi Allah indinde miraç yaparken atılan birer adından ibaret sayılabilir. Bir bakıma ibadetü taatın ruhu ihlas olduğu gibi, namazın ruhu da haşiyettir, saygıdır, huşudur ve hududur. İçin namazın erkanıyla beraber devam etmesidir. İç mülahazanın namazın rükünlerine takılı kalmasıdır. Elini atıp yerine getirmeye çalıştığın her rükne el uzatırken... Ayak uzatırken, boyun uzatırken, bel uzatırken adeta sen kavsiyeni, arşiyeni yapıyor gibi bir merdivene tutunma havası içinde yaptığın nisbette Allah indinde çok büyük şey yapmış olacaksın. Namaz gibi Allah indinde ikinci bir kıymetli şey olsaydı günde beş defa kullarını onunla mükellef kılardı günde beş defa kulbü huzuruna alıp mükerrem ve müşerref kıldığı ibadına vazife olarak namazı tevdi buyurmuş. Bu onları namazla tavzif kılmıştır. Demek ki insanın Allah'a yaklaşması için namazdan daha büyük vesilesi yoktur. Olsaydı Allah o vesileyi insanın eline verecekti. İşte bu mana ile müezzin sizi çağırdığı zaman camiye koşacaksınız. Bu mana ile el pençe divan durup Rabbinize karşı yapmakla mükellef olduğunuz vazife yerda etmeye çalışacaksınız. Bu şuurla eğilecek, bu şuurla kalkacaksınız. Meselenin sadece dış yönünü izah ederken yatıp kalkma sözlerini kullanıyor isem de, haddizatında namazda yaptığımız şeyler yatmadan kalkmadan ibaret olsa bile... Allah indinde manasına ve ruhuna gören, yani iç haşyetin ve saygının ona vurduğu saygıla ve cilaya gören, Allah indinde o kadar kıymet kazanır ki, Cenab-ı Hak göklerde mükerrem ibadının her birisini sadece namazın bir rüknüyle tavzif etmek suretiyle namazın ciddi kıymetini göstermektedir. Öyle mükerrem ibadet melekler vardır ki, Bunlar sadece kıyamda dururlar. Ve bu kıyam meleklerin Allah indinde çok büyük, çok yüce bir makama sahip olmaları için yeter vardır. Öyle melek topluluğu vardır ki onlar Rabbin huzurunda bel kırmış rükuda bulunurlar. Sadece Rabbin huzurunda rükuda durma onların kamet, kametlerini arşi azama çıkarır o kadar bala yapar. Öyle melekler var ki onlar secdededir. Öyleleri var ki celsede ve kavmede her birisi namazın bir rüknüne sahip çıkmak suretiyle, sihirli bir seccade gibi onunla arşı kemalete doğru veya Rabbini hoşnut edeceği istikamete doğru yüzüp gitmektedir. Her birisi meleğin elinde... Rabbine karşı kulluğun ifade etme hususunda bir vesile olan namazın bütün erkanını Allah Celle Celaluhu bir temamiha ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın eline vermiştir. Bu sihirli ibudiyeti, seni arşi kemalata çıkaracak bu kulluğu sadece bir kısım kuru formülleri yerine getirme havası içinde, Angarya'yı sırtından atıyor havası içinde eda etmeden içtinab edeceksin. Rabbin huzuruna gelirken çok ciddi bir meseleyi eda etme yerine getirme havası içinde geleceksin. O Rabbi gaflet yeri değil her şeyi unutacaksın. Belki günahına kadar her şeyi unutacaksın. Sevabına kadar her şeyi unutacaksın. Kendine kadar her şeyi unutacaksın. O anda dış meşguliyete ait her şeyi unutacaksın. Hatta orada dururken sadece bir tefekkür, sadece bir düşünme ve sadece bir iç dolup taşmazlı havası içinde dakikalarını geçirmeye çalışacaksın. Namazın bu fevkalade kıymetinden ötürüdür ki, Melaike-i Kiram tevdi vazife işini, teslim ve tesellüm ameliyesini namazda yaparlar. Sahih hadiste resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ferman ediyor. Teteaqabu lekum melâiketum billeyl ve melâiketum bin neher feyeçtemiûne fîs-subhi vel asr sümme ya'rucu lezîne bâtu fîkum feyeseluhum Rabbuhum ve huve a'lemu bihim كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in bir ayetiyle anlatılan bir hususa dikkati çekerek buyuruyor ki Gece ve gündüz peşi peşine devir teslim vazifesini yapan müekkel melekler var üzerimizde. Bunların vazifelerini ariz ve amik olarak Melaike-i Kiram bahsinde arz etmiştim. Devir teslim yapan melekler var. Bunlardan bir tanesi sizden ayrılırken veya bir grup ayrılırken bir diğer grup bu vazife üzerine alır. Bunlar sabah ve ikindi namazında bir araya gelirler. Gecenin vazifelileri ve gündüzün vazifelileri. Gündüz vazifelileri sabah namazında gelir, ikindi de dönerler. Gece vazifelileri ikindi namazında gelir, sabah namazında dönerler. O gün veya o geceyi sizinle geçirenler yükselirler. Kendi makamlarına. Ertesi gün gönderilecekleri anı intizar ederler. Allah Celle Celaluhu biliyor fakat sorar. Kullarımı nasıl bıraktınız? Namaz kılan insanların nasıl bırakıldığı bellidir. O dakikada camide olan insanların nasıl bırakıldığı bellidir. El açıp Rabbine yalvaran, içi haşyet ve saygı dolup taşan insanların nasıl bırakıldığı bellidir. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem istidra istidradi olarak فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَوَعَلَمُ bihim Rab sorar ama biliyor onların ne haline keyfiyette olduğunu. Kullarımı nasıl bıraktınız? Derler ki ya Rabbi biz onlardan ayrıldık namazdaydılar. Biz onlara gittik yine namaz kılıyorlardı. Sabah namazında gittik. Uykuyu terk etmiş senin huzuruna koşmuşlardı. Haşyet içinde eğiliyor, haşyet içinde doğruluyor. Saygıyla yüzlerini yere koyuyor, tozlu topraklı yerleri öpüyor, edeple kalkıyorlardı. Biz böyle bulduk onları. Öbürleri biz terk ederken de böyleydi ya Rabbi diyecekler. Cenab-ı Hakk'ın diyeceği bellidir. Siz şahit olun, ben de onları mağfiret ettim. Namaz, Rabbe kurbiyetinizde. Meleklerin şehadetiyle affınıza vesile olabilecek en büyük bir husustur. İçi bu kadar dolu, dolgun ve manalı, muhtevası bu kadar ağır meleğin ibadeti. Nebiye belli bir dönemden sonra en büyük vazife olarak teklif edilen, arzettiğim ettiğin veçh miraçta vasıtasız olarak Cenab-ı Hakk'ın hediyesi ve armağanı bulunan namaz, her ibadetinizde Cibril'in tavassutu vardır ama namaz adeta müşafaheten ve vicahi olarak Allah'tan Celle Celaluhu, vastasız Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ahsettiği aldığı bir ibadettir. Ve miracın bu armağanıdır, töhfesidir. Sen eteklerin mücevherlerle doldu, geriye öyle dönüyorsun. Semaların etekleri de mücevherlerle doldu, zira sen şeref verdin. Sen inandığın her şeyi gözünle gördün. Sen ubudiyetin neşvesini erdin. Ümmetine ve benim kullarıma götüreceğin bir şey olacaktır. O günde beş vakit namazdır. Süleyman Çelebi'nin edasıyla, ile eda edildiğinde elli vaktin sevabını hakkın ata edeceği bir ata ilahidir. Namaz bu muhtevayı taşır. Bu muhtevayı taşıdığından namaz kendi kendine bir huşudur. Bir iç saygısıdır. Bir edep işidir. Dış hayatımızdan farklı bir durumu vardır namazın. Onun içindir ki dikkat buyurun. Bir huşu vazifesinden ibaret olan namazı mümin, Rabbine karşı eda ederken onu huşu içinde eda etmeye... Tudu içinde de etmeye çalışır. Çünkü lizati ve bizzat namaz bir huşu edasından ibarettir. Yani sizi bütün hakaretinize rağmen, sizi nekesliğinize rağmen, kıymetsizliğinize rağmen, esveli zafirine sukut etmeye müheyyah olmanıza rağmen... İçinize koyduğu bir kısım madenleri geliştirmek, inkişaf ettirmek suretiyle Allah Celle Celaluhu namazda sizi huzuruna alıyor. Sizi muhatap ittihaz ediyor, bu şerefi veriyor. Kendisini size muhatap olarak anlatıyor, sizi bununla serfiraz kılıyor. Siz namazda Allah'la tabirca ise bir alışverişe girişiyorsunuz. Bir pazarlığa girişiyorsunuz ve yaptığınız bu ubudiyet, Allah'la sizin aranızda taksime uğruyor. Bazen siz konuşuyorsunuz, bazen Rabbiniz konuşuyor, bazen melekler bu işe iştirak ediyor, bazen Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ruhaniyeti, Esselamu Aleyke Eyühe Nebi derken hazır oluyor. Bazen bu umumi karşılıklı alışverişe, bu taatiye, bu şehadete, bu taksime, Melekler şahit oluyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden arduhu ve resuluhu diyor. Onun için baştan başa bir huşu ifadesi. Sizin Rabbinize karşı saygınızın ifadesi. Ey beni yaratan, hakaretime rağmen huzuruna alan, bana hitap etme imkanını veren ve bana kendisi hitap etmek suretiyle beni tekrim ve teşrif eden şereflendiren Rabbim sana karşı içim saygı dolu bir şey yapmak istiyorum ne yapayım ki senin bana namütenahi say dediğin zaman sayamayacağım insanların şükrünü eda etmiş olayım İçim saygıyla dolup taşıyor ama buna tercüman olabilecek bir şey bulamıyorum bana bir dil lütfet bana bir soluk alma lütfette teneffüs edeyim, bir nefes alayım, bir dil ver ki seni tazim edeyim, tekrim edeyim, tebcil edeyim, tekrim ve tebcil ettiğin gibi beni, bir dil ver ki fükrünü eda edeyim. Miraçtan uzanan bir dil Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın eliyle. Sana namazı verdim, bana karşı içinin saygısını namaz da yerine getirecek namaz diliyle konuşacaksın, bütün mafsalların diliyle konuşacaksın, kıyamınla konuşacak, rükûnla konuşacak, vücudunla konuşacaksın, bütün mahlukatın ibadetini yerine getirmekle konuşacaksın, bir bakıma her mafsalın şükrünü eda etmekle konuşacaksın, rükûa da teşekkür ederim Allah'ım, kavemeye de teşekkür ederim Allah'ım, secde imkanına da teşekkür ederim Allah'ım, celseye de teşekkür ederim Allah'ım, gerilip kalkmama da teşekkür ederim Allah'ım, belimdeki inhinalarıma da teşekkür ederim Allah'ım, boynumun hareketlerine teşekkür ederim Allah'ım, kolumun kalkmasına teşekkür, ayak mafsallarımın hareket etmesine teşekkür ederim Allah'ım. Yüzlerce mafsal oynatan, bir makina gibi hareket ettiren, hepsine pek çok hikmetler takan sen namazda benim saygı ve huşumu eda etme imkanını bana bahşettiğinden miraçtan bu dili bana lütfettiğinden ötürü ayrı bir saygı duyuyorum ayrı bir haşyet duyuyorum sen ayrıca tepcil ve tazim etmek istiyorum bunu da diyeten kabul et işte namaz bu manaya havidir sizin dile getiremediğiniz Getirmek için pervane gibi pervaz ettiğiniz iç muammalarınıza tercüman olur. Rabbinize karşı onları yerine getirir. Kulum secde etti. Bilmiyorsun sen secdede ne ettiğini. Kulum rükû etti. Bilmiyorsun rükûda ne ettiğini. Kulum elhamdülillah dedi. Kulum elrahmanirrahim dedi. Kulum maliki yevmiddin dedi. Bilmiyorsun sen bunları derken ne dediğini. Bunlar senin içinde, vicdanın hissettiği, kalbin bu işe yatkın hale geldiği, fıtratının gayesi olan şeylerdir ki Allah Celle Celaluhu, sen farkına varmadan, Miraç'tan sana lütfettiği bir dille bunları yerine getirdir de, der ki, kulum bana karşı kulluk vazifesini hakkıyla ete et. Cenab-ı Hak onu azametine ve kıymetine uygun kavramaya bizleri muvaffak kılsın inşallah Teala. Namaz bir haşyettir sözünden. Bu girizgahtan girdik buraya. Onun için onu eda ederken haşyetle eda etmeye çalışacağız. O bizim içimize iç alemimize bir duruluk getirir. O aynı zamanda fikrimize bir istikamet kazandırır. Binaenaleyh bu şuur ve bu anlayış içinde eda edilmeyen namaz, belki insanın sırtında bir yük ve insan için bir yorgunluk, Allah o türleri cemaatimizden uzak etsin. Belki Allah'tan bir uzaklaşma vesilesidir. ''Men lem tenhe salatu anil fahşai vel munker, <gülüyor> lem yezzet Allahi illa bu'da.'' Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem ferman ediyor namazı kendisini fuhşiyattan hayali ve ameli fıskı fuhurdan alı koymayan kimse münkerattan alı koymayan kimse yani fikir ve ruhuna istikamet getirmeyen kimse ancak namazıyla dahi Allah'tan uzaklaşma yolunda olduğu için Allah'tan uzaklaşmıştır namaz Allah'tan uzaklaştırmaz Yolu Allah'tan uzaklaşma olduğu için onun, yani gafletten sıyrılamadığı için, nisyandan kurtulamadığı için, kendini aşamadığı için, gönlünü vereceği yerde dahi sahibine veremediği için, namazı dahi onun Rabbinden uzaklaşmasına vesile olmuştur. Hafizan Allah ve iyekum. Lem min minallahi illa bu'da. Sadece Allah'tan uzaklaşırız. Cemaatimiz içinde inşallah böylesi olmasın. Nurani bir ipe tutunmuş gibi namaz erkanı eda edilecek. Bir lahta insanın ayağı sürçse, düşse, gaflete inhimak etse, nisyana gömülse, tekrar nazarını yüceler yücesi alemlere çevirecek, onu seyred alacak, kulluk vazifesini edaya çalışacak. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin namaza giriş ve namazı eda ediş keyfiyetini doğrudan doğruya Cenab-ı Hak anlatıyor azametle. Senin namazda kıvrım kıvrım ve secde edenler arasında kıvrım kıvrım kıvrandığını Rabbin görüyor ve tekallü ve kefis-saciidin diyor. Ellezî yarak hîne takum ve teqallubeka fi's-saciidin kıyamın Allah görüyor. Nasıl secdede ıstırap çektiğini de Allah görüyor. Nasıl namazın rükünlerini eda ederken nerede bulunmuş, havasını sırtında taşıdığını Allah görüyor. Nasıl ağır bir kulluk vazifesiyle mükellef bulunduğunu, belinin kemiklerini çatır çatır bu vazifenin kırdığını Allah görüyor. Bütün oradaki depinmen, bütün kıvrılıp açılmaların Allah'ını cehbamdır diyor. Bu ona tebcildir. Habibi edibini takdir edilen zatı takdirdir. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin namaza girişi de bundan ibarettir. Cenab-ı vacib-ül ve tekaddes hazretleri lütfeylesin bizlere inşallah. Namaz bir saygı, namaz bir haşyetten ibarettir. Halid ibn Eyyub namaza dururken sineklerin arıların sokmalarına karşı elini dahi kaldırıp hareket ettirmiyor. Bu hadisin ve yetiştirdiği büyük davattan bir tanesi. Namazdan sonra diyorlar ki arı soktu elini hareket ettirmedin. Sinek yüzüne kondu kaşını hareket ettirmedin. Diyor ben bir zaman füssakla oturup kalkarken görüştüm onlarla. Fasıklarla, facirlerle görüştüm. Sultanlar fıskı fücurları karşısında bunlara kamçı atmışlar. Ve bunlar bu kamçılar altında gık demediklerini iftiharla anlatıyorlardı. Padişahın karşısında yediği kamçılara gık demediğini iftiharla anlatıyorlardı birbirlerine. Ya ben Allah'ın abdi acizim, namaz gibi bir miraci eda ederken... ''Başıma konan sinek ve arılardan müteessir olma, nasıl istersiniz bunu benden?'' diyordu. Hazreti Ali namaza yaklaşıyor. Hiçbir zaman meydanların bu hayderi kerrarı, hasımlarının karşısına çıkarken o denli ayağı titrememiştir. Amr İbni Abdübüddün karşısına hendekte çıkarken çocuk denecek yaştaydı. Yirmi küsür yaşındaydı ki karşıdaki kafir. Yok muydu senin amcaların, büyüklerin, dayıların, dedelerin? Ağzın süt kokuyor, seni mi gönderdiler bana karşı? Karşı çıkacak başka adam yok mu? diyordu. Ama oraya gideceği ana kadar 3-5 defa Resul-i Ekrem'in davetine karşılık kükremiş. Ben ya Resulallah demiştim. Sen otur ya Ali demişti. Bir daha davet ruku bulunca yine ben ya Resulallah demişti. Yine ben ya Resulallah demişti ayakları titremeden tam çılamadan adamın karşısına çıkmış onun hamlesini beklemiş kalkanı iki parça olurken kılıcın bir kısmı alnında bir yara izi meydana getirirken hiç fütur getirmemiş Allah Resulü'nün sırtını okşadı Zülfikar'la kafirin başına indirdiği bir darbeyle onu yerle bir vermiş, bacağını koparı koparıvermişti tereddütsüzdü kuskusuzdu endişesizdi ve ayakları titremiyordu. Ali budur. Ali dediğiniz zaman bunu anlayın. Bir mağarasıyla yüzlerce insanın ödünü koparacak kadar etrafa dehşet salan arslan oğlu arslan bir insandı Hazreti Ali. Ama namaza giderken görün ki bu Ali sedi vaziyetine giriyordu. Rengi sararıyor ayaklarının bağı çözülüyordu soruyorlardı malaka ya amiral mu'minin ey müminlerin emiri nedir bu halin senin bilmiyor musunuz emaneti tehdit etmeye gidiyorum inna aradna lamane ala's semawati vel ardı vel cibal fa bayna an yahmilnaha ve eshaqna minha ve hamalaha'l insan innehu kana zaluman cahula allah bu emaneti Temsili olarak anlatıyor, bilemiyoruz belki dilleri var, hakiki olarak anlatıyor, dağa, taşa, bütün varlıklara tevdi etmek, Murat buyurdu. Göklere ve yere havale etti. Herkes bu emanetin hakkını yerine getirememe endişesiyle böyle bir vazifeden muaf tutulmasını istedi. Belki cinler böyle bir vazifeden muaf tutulmayı istediler. Tavsiye edildiler. Dağlar böyle bir vazife yüklenmeden muaf tutulmak istediler. Allah muaf tuttu. İnsan bu vazife yüklendi. Belli şuuru ve idraki kavramayı insan yüklendi. Eşya ve hadiselerin manasını kavramayı insan yüklendi. Bu mamalüt kitap içinden Allah'a ait manaları çıkarma ve bir marifet balı peteği meydana getirme insan yüklendi. Biz günde beş defa namaza çağrılırken işte bu vazifeyi eda etmek üzere Rabbimizin huzuruna geliyoruz. Bunun için Hazreti Ali'nin ayakları titriyordu. Ve bir salih edası ve havası içinde bir müminin Hazreti Ali ile beraber nazarında ezani Muhammed okunurken kıyamet koptu demektir. İsrafil sura nefetti gibi kıyamet koptu demektir. Bakı'a bunun bir inşirah gölü vardır ki, kul Rabbini düşünmek, ona ait manaların içine dolup taşmasıyla neşveli ve neşeli geçirdiği dakikalarla namaz öyle bir mana ifade eder ki, onu arz etmiştim. Resul-i <Sessizlik> Ekrem'e rihna ya Bilal, biraz içimize su serp, biraz bizi ferahlandır diye namazı anlatıyordu. Yani ezanı okuda içimize su serp. Rabbin huzuruna koşalım da huzura kavuşalım diyordur. Bir mana ile de Rabb'e karşı bu vazifenin ağırlığını duyma. Onun için kendi şahsi aleminde adeta israfı sura üflemiş gibi. Sen yerinden fırlıyorsun ezan-ı duyunca. Sahabi öyle diyor. Kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhaddisuna ve nuhaddisuhu. <Gülüyor> biz Resul-i Ekrem'le konuşurduk, o da bizimle konuşurdu. Ama namaz vakti gelince ne o bizi tanır ne de biz onu tanırdık. Resul-i Ekrem'in bir namaza giriş ve dalışı vardı ki, yanından geçtiği insanların ne görür ne de tanırdı, dalgın geçerdi. Biz de namaza koşarken Resul-i Ekrem'in yanından öyle geçerdik ki onu görmüyor olurduk. Biz onu tanımazdık. İşte cemaatinde ve imamında namaz bu şekilde mâtes bulmuş ve gönüllere böyle oturmuştur. Öyle olacaktır. Zira siz, sizi cidden düşündürecek, düşün, sizi endişeye sevk edecek düşünceniz yönüyle, herhangi bir ehemmiyetli iş karşısında kaldığınız zaman etrafınızı görmez olursunuz. Ciddi bir meseleye koşarken etrafınızı görmez olursunuz. Kimseyi tanımaz olursunuz. Ezan sizin ruh dünyanızda böyle bir kıyamet koparır. Rabbin huzuruna davet vakı olmuş gibi yerinizden kalkar. Yüzünüzü gözünüzü yıkar. Gafleti atmaya çalışır. Şer'i manasıyla isvahı vudu eder. Tas tamam abdest alır üzerinizdeki rehaveti gevşekliği ve miskinliği atmaya çalışırsınız zira birkaç kaç dakika sonra hayatın hesabını verme manasında Rabbinizin huzuruna dikileceksiniz elbette gaflet uygun değildir o makamdan abdest alacak Rabbin huzuruna geleceksiniz Kabe'yi iki kaşınızın arasında tahayyül edeceksiniz ona karşı duracaksınız Hatta Kâbe'yi tahayyül etmek sevaplıdır, faziletli bir iştir, tebe-i olarak. Rabbin huzurunda dururken ona karşı dönüşümüze nişan taşı olsun diye Kâbe konmuş. Dönüşü ayarlamak için bir bakıma kalp kezi, hayal gözü, efendim arpaçık Kâbesi, rahmet ve rıza-i alt kenar ortası, Avamca, silaha göre bir tarz ifadeyle meseleyi almam. Kalbinizle bakacaksınız. Hayalinizle Kabe'nin arpacığına göre meseleyi ayarlayacaksınız. Bütün gönlünüzü Rabbinize verecek rahmet ve rızayı avlamaya çalışacaksınız. Bütün himmetinizle. Onun için seleften doğrudan doğruya Kabe-i Muazzama'yı bir hakkın ve hakikaten müşahede etmeden namaza durmayanlar vardır. Hayal değil, doğrudan doğruya Kabe'yi görmem. Siz arkadan yanaşırsınız ona dersiniz ki, efendi caminin nihrabi bu tarafa, sen biraz böyle yan durmuşsun, inhiraf var. Şu dakikada Kabe bana öyle görünüyor, onun için öyle durdum der. Burada sizin pusullalarınız durur. Tıble nameleriniz durur. Arz tul daireleriniz durur. Doğrudan doğruya rabıta kuran ve ittisal peydah eden bir nazar vardır. Hedefi yakalama vardır. Rabbe tüm teveccüh vardır. İbni Ömer dakikalarca yerinde döner dururdu. Kabe'yi bulduracağım diye. Dakikalarca döner durur. Ve derler ki onun için, Kabe'yi arama ve bulma milimi milimine teveccüh arama ve bulma milimi milimine teveccüh etme. Ki Rabb'in rahmetinin şakır şakır akacağı bir noktadır. Bu mevzuda hassasiyet gösterme mevzuunda tek insandır. Onun kadar kimse bu kadar hassasiyet göstermezdi. Ezan suruyla namaza koşan mümin Kabe-i Tahayyülle avlaması gereken şeyi yani rızai ilahi ve rahmet-i ilahi avlamaya çalışacak. Murat Kudavendigâr Aleyhi r-Rahmeti vel-Gufran Hazretleri. Her devirde ne sultanlar yaşamış, Allah ne sultanlar yaşatmış. Benim ve sizlerin iyi mümin olmadığım halde iyi mümin olmamız mümkündür. İyi mümin olabiliriz. Benim gibi bir kimsenin iyi mümin olmaması için hiçbir sebep yoktur. Dünya yoktur, bağlayıcı hiçbir şey yoktur, hiçbir şey yoktur, hiçbir şey yoktur. Etrafında bir cemaat vardır, Allah der, peygamber der, Kur'an der, başka bir şey demezler. Öyle yerde durur, öyle yerde bulunurum ki o yerde günah işlemek de yoktur. Ama bununla beraber bu zatların ulaştığı seviyenin akşi mişarına ulaşamadık. Böyle bir insanın iyi mümin olması kolay olmakla beraber iyi mümin olamadı. Kaldı ki ara sıra ben mümin olamadım endişesini de taşıdım. İyi bırak. Devlet reisi olarak iyi mümin olmak çok zordur. Kralların, prensesler takdimi karşısında iyi mümin olmak çok zordur. Ricali devletin kaderleri dolaştırdığı sofralarda gözünü Lahut aleminin güzelliklerine, revnaktarlığına dikme çok zordur. Padişah olsun, sevkulce iş yapsın, fatih ortuları idare etsin, devlet kursun, başında dursun ve iyi mümin olsun çok zordur. Görüyorsunuz ya şirretliğin en büyüğünü yapan bir kısım dünyaya sahip olan... Dünyaya sözü geçen, hükmü geçen kimselerdir. Fakir fukara hadisinde ifadesiyle ehli cennet olarak devam etmektedir. Çünkü kötülük yapma imkanını bulamamaktadırlar. Allah lütfediyor. Murat Hudavendigâr Hazretleri, hocasının karşısına çıkıyor. Her defasında kendisine namaz kıldırırken bakarmış ki hoca bir kere Allahu Ekber diyor tekbir alıyor. Hazret tekbir alırken bir iki defa tekbiri tazeliyor, yeniliyor, tekrar ediyor. Allahu Ekber diyor Kabe gözünün önüne gelmiyor. Bir daha diyor bazen ikide yakalıyor bazen üçte yakalıyor. Berikayı hocamız bize okuturken Kabe'nin şeklini namazda niyet etmeyin. Çünkü bazen ehlullahı tevaf etmek üzere Kabe yerinden kalkar, onun etrafında döner buyurmuştur. Kabe kudavendigarın önünde ancak ikinci veya üçüncü tekbirde beliriyor. Ama nefsini levme ediyor. Hocasının karşısına çıkıyor bir gün. Hocaya hürmet ve saygının yapıldığı bir devirdir. Cihanın fethiyle dinine saygı at başı gitmektedir. Devlet reisi en saygılı insan olarak dünyevi ve ukravi kendisine ışık tutacak ilim adamını baş köşeye oturtmuş ve onu dinliyor. El ayak titriyor Mevlana diyor. Şu ana kadar içimde bunu tuttum ben, sesimi çıkarmadım. Fakat benim bir cürmüm ve günahım var galiba. Bir günahım var ki ilk tekvirde Kabe'yi müşahede edemiyorum. Bak sen ne güzel bir defa tekbir alıyor Kabe'yi müşahede ediyorsun. Hazret zannediyor ki herkes ve imamı da ona dahil Allahu Ekber derken Kabe'yi muazzamayı müşahede ediyor öyle duruyor. Kabe'nin tahayyülü bize. Etrafımızda dönmesi karşımıza gelmesi değil. Hiç olmazsa tahayyülü Kabe'nin. Tebe'yi olarak. Rabbin rahmetiyle münasebeti kurabilmek için nişan taşın. İki kaşın ortasında, Rabbine mütevecci Kabe'yi karşına alacak duracaksınız. Salihin namazda havası budur. Kabe karşısında, sırat ayaklarının altında, hiç sırat üzerinde taşıyacağınız endişeyi düşündünüz mü bilmiyorum. Ben çok kendimi zorladım düşünme imkanını bulamadım. Çok ölü bir kalp var demek. Kaygan sırat üzerinde varacağınız yere varmak için çırpınma endişesini hiç düşündünüz mü? Nebilerin dahi selim selim selamet Allah'ım diye başlarını yere koyduğu sırat üzerinde endişeyi hiç tahayyül ettiniz mi? Alev alev kabaran ve kıvılcımları dağlar ve cesametinde olan cehennemin tehditleri karşısında cennete koşmak için koşma durumunda olan sizler bu dehşetli manzara karşısında durumunuzu hiç tahayyül ettiniz mi? Bir edin. Namazda böyle düşüneceksiniz. Sıratın üzerinde duruyor gibi... Cennet sağ tarafında bütün revnak sizi davet ediyor. Cehennem solunuzda bütün dehşetiyle sizi tehdit ediyor. Siz namazdasınız. Ölüm arkanızda bir pençe atmak üzere elini uzatmış size doğru nerede yakalayacağı belli değil. Ve siz muhakkak bir ufka varma mecburiyetindesiniz Namazda. Ciddi bir havf ve bunun yanı başında alabildiğine bir reca içinden Rabbinize karşı kulluğunuzu eda ediyorsunuz. Namaza dururken bu havayı devam ettirmeye çalışacaksınız. Ta namaz sizi fuhşiyattan ve münkerattan alıkoysun. Yoksa hadisin ifadesiyle رُبَّ qa'imin leysa min قِيَامِهِ illa السَّحْرِ Tokatını yersiniz veya seher. Nice ayakta duran, kıyamda el duran kimseler vardır ki sadece kendilerine uykuyu terk etmekar olarak kalmış, sırtlarına bir yorgunluk yüklenmiş başka bir şey elde edememişlerdir. Namaz bir şuuru, şuur derinleşmesi, bir iç aydınlığı, içe doğru buutlaştıkça buutlaşma ve Rabbin rızasını kazanmadır. Cenab-ı vâcib ve Tekaddes Hazretleri hakkıyla edaya, namazı hakkıyla edaya bizleri muvaffak kılsın. Huşu dedik, hudu dedik, herhalde bunu anlatma mecburiyeti var. Huşu dediğimiz şey nedir? Namazda mümin huşulu olacak ama huşu nedir yani? Huşun bir zahiri var. Namazda huşun zahiri insanın ne diyeceği ve ne edeceğini ciddi bir edeb içinde yerine getirmesi demektir. Elhamdülillahi Rabbil <gülüyor> Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Kur'an okuyorsunuz. Ne dediğinizi bilme havası içinde edeple bunu yerine getirmez. Namazda zahiri huşu bu, zahiri. İçe inmedik. Ne yapıyorsunuz bunu idrak içinde? Edeple bunu yerine getirmeye zahiri huşu diyoruz. Rükûnuz fıkıh kitaplarında anlatıldığı gibi olacak. Rükûnuz fıkıh kitaplarında anlatıldığı gibi olacak. Öyle duracaksınız ki edeple size bakan Allah'ı mütecelli görecek sizde. Kul aynasında Rabbin mütecelli olduğu müşahede edilecek. Secdenizde ayrı bir edep tablosu takdim edeceksiniz. Celtenizde ayrı bir edep tablosu takdim edeceksiniz de ayrı bir edep tablosu takdim edeceksiniz. Ve yine gerçeğin ifadesi bir sözle ifade edildiği gibi, müminin namazına bakan, müminin imanına hükmedecek. Bu insan Allah'a iman ediyor diyecek. Yatıp kalkma değildir. Esneme ve gerinmekle ifade edilen bir ibadet değildir yayılıp oturmakla ifade edilen bir ibadet değildir. Haşyettir, saygıdır, edeptir, huzurdur. Namazın dış huzuru, huşu budur. Bunu dahi yapmayan namazın dışından habersiz demektir. Namazın içine gelince o korkuyla recanın, ümitle dehşetin boy gezdiği, mehabetle azametin, iclal ve izamın insanın içini doldurduğu raşelerin ürpertileri takip ettiği bir hal ve havadır. An olur ki insan korkar. Kalbi ağzına geliyor gibi olur. Canı çıkacak hale gelir. An olur ki büyük bir recaya kapanır, tebessüm eder kendi kendine. An olur ki bunu edepsizlik sayar, hayatını takınır. Ben naz makamında değilimdir. İşte böylesine ürperti-i haşyetin, ürperti-i raşenin, recanın, havf ümidin kovaladığı hale namazın batını huşu diyoruz. İnsan namazın içinde bunlarla meşhun olacak, dolup taşacak, ancak bu suretle bu beden sefinesinin sahili selamete çıkarma imkanını bulacak. Cenab-ı Hak, hakiki namaz kılmaya bizleri muvaffak kılsın. Ümitsizliğe düşmemek lazım. Hakiki namaz kılma yolunda olma, arzusu içinde bulunma, rahmetinden ümit edilir ki hakiki namaz kılmanın sevabını Allah verir. Biz böyle bir ümitle her gün huzuruna duruyoruz. Çok defa belki çoğunuz düşünmüşsünüzdür ara sıra kıldığınız namazlara muvaffak olmak için özeniyor, çırpınıp duruyorsunuz. Yaptığınız bir se secdeye mahbuba, maşuta koşar gibi koşuyorsunuz. Ah şu secdeye bir daha muvaffak olsam diyorsunuz. Şu rüka bir daha muvaffak olsam, Allah'ın azametini bütün parlaklığıyla, vicdanla duyma. Kendi hakaretini bütün hissetiyle, ruhunda duymam. Ve bu tezat içinde meseleyi kavrama. Bu tezat içinde meseleye bir çözüm getirmem. Ve işte buna secde, rükû, kıyam kavâme, deme. Rabbine karşı bu vazifeleri yapma ve bunu vicdanında ve ruhunda yaşama. Bunu yakalamak için, yakalama arzusu içinde olduğu müddetçe, müminin niyeti amelinden hayırlıdır. İnşallah Cenab-ı Hak onu yaşıyor gibi sizi serpiraz kılar, bizi serpiraz kılar nefsimde içinde bulunduğundan büyük bir ümitle Rabbimden namınıza ve namıma reca ediyor. Umuyor bizi böyle namaz kılmaya muvaffak kılmasını diliyoruz. Çünkü ancak böyle namaz ruhumuza istikamet fikrimize istikamet getirecektir. Namazda rükünlerin hikmeti hareketleriyle Sözler terminolojiye yeni ilave ediliyor gibi belki. Rükünlerin hikmeti hareketleriyle diyoruz. Ayakta durma bir iştir, bir rükündür. Ve ayakta durmanın bir hikmeti vardır kendisine göre. Rükü bir rükündür ve bir hikmeti vardır. Secde bir rükündür ve bir hikmeti vardır. Namazda yapacağınız ne kadar rükün varsa, ne kadar davranış varsa, ne kadar yerinde oynama varsa... Bedeni hareketlerde hassasiyetle bir kısım şeyler üzerinde durduğumuz gibi. Size cimnastik yaptıranlar ellerini böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın, kolunu kaldıracaksın, bacağını hareket ettireceksin. Ve titizlikle bu hareketlerin cimnastik tekniğine göre uygun olarak yapılmasını isterler. Böyle yapmazsanız arıza olabilir. Hususiyle bir kısım arızalara karşı tavsiye edilen hareketlerde... Teknine ve hemhal riayet etmede zaruret vardır. Namaz böyle bir şey değildir. Fakat namazda da yerine getirilmesi, hassasiyetle yerine getirilmesi istenen, hassasiyetle istenen bir kısım rükünler vardır. İşte bunlara takılmak suretiyle enfüsü cemaatimiz içinde Rabbimize karşı kulluğumuzu eda etmektir. اِيَّاكَ ve وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Derken, ey Rabbimiz, sadece sana kulluk yapıyor ve senden yardım istiyoruz. Kim? Evvela cemaate gitmedik. Evvela küre-i arz-ı çepeçevre saran cemaat içine girmedik. Evvela Kabe'nin etrafında halakalar teşkil eden mahlukat çember içine girmedik. Küre-i arza müteveci bütün küreler içine girmedik. Biz enfüsü dairedeyiz. Kendi zerrati vücudumuz ve uzuvlarımız dairesinde bulunuyoruz. Rabbim, bana 300 tane mi, 400 tane mi mafsal ve kemik rütfettin. Bilemiyorum. Rabbim, bana hareket eden şu uzuvları ihsan ettin. Her birisine la ve la yuhsa hikmetler taktın. Ve ben senin emrin dairesi içinde... Bu uzuların şükrünü eda etmeye çalışıyor. Bunlarla sana ulaşmaya çalışıyorum. Zira aşk gibi şükür de insanı Allah'a ulaştırır. Zira aşk gibi şuur da insanı Allah'a ulaştırır. Ben şu dakikada bunların şuuru ve şükrü içinde bulunuyorum. İşte bu manaya takılarak, kafamı bu manaya bağlayarak ''İyâ kenâ derken... El kaldırmamı sana yapıyorum, Allah-u Ekber derken. Rükumu sana yapıyorum Allah'ım. Kıvememi sana yapıyorum Allah'ım. Secdemi sana yapıyorum Allah'ım. Adeta bende uzular her birisi birer fert kesildi. Kendi dilleriyle hareket ve hikmet dilleriyle sana kulluk yapıyorlar. Ben dilimle bunların kulluğuna sadece kavlen tercüman oluyorum. Namazda ne kadar oynattığım vuzur varsa, bu vuzurları oynatan sana, bu vuzurlar sayısınca minnet ve şükranlarımı şükranlarımı takdim ediyorum. kana budu. İşte bu hisse ilk planda tercüman oluyor. ''Zerrat-ı vücudumla beraber ben sana kulluk yapıyorum. Bedenimin hücreleriyle sana kulluk yapıyorum. Sen o hücreleri bir devlet gibi çalıştırıyorsun.'' ...bir hükümet gibi idare ediyorsun... ...sınırları var onların... ...kimse giremiyor... ...ayar içeriye bir adım atamıyor... ...kaleler tamir ediliyor... ...surlar yamanıyor... ...işte çalışan eleman var... ...dışta koruyan eleman var... ...sen bu en küçük varlığı... ...bu hücreyi... ...mikroskopla yüzlerce defa büyütüldükten sonra... ...ancak gözümüzü arz edilecek... ...bu hücreyi... ...bir hükümet gibi çalıştırıyorsun hücreyi kontrol ediyorsun baş başa verdiriyorsun ve benim büyük varlığımı yani cismimi meydana getiriyorsun zerratı hücuratım adedince sana minnet ve şükranlarımı takdim ederken iyyâka na'budu diyorum zerratı vücudum hüceyratı vücudumla sana kulluk yapıyorum ve yapıyoruz diyoruz ve bu ağır kulluğu edaya bizi muvaffak kıl İhtinez sıratel müstakim, bizi doğru yola hidayet eyle. Yani gözümü doğru yola hidayet eyle, enfüsü dairedeyiz. Kulağımı doğru yola hidayet eyle, ağzımı doğru yola hidayet eyle, elimi doğru yola hidayet eyle. Zira bunların da eğri yolu var. Hadisin Ebu Hüreyre ile ifadesinde her uzvun zinadan nasibi vardır. Gözün zinası bakmaktır. Kulağın zinası fuhşa ait lafı dinlemektir, ağzın zinası fuhşa ahlaksızlığa ait etmektir, ayağın zinası ahlaksızlığa doğru gitmektir, elin zinası bu mevzuda yapılması gereken şey yapmak ve yakalamaktır. Bütün bunlar ise eğri yoldur. Binaenaleyh ben bütün huzurlarımla vücudumun parçalarıyla senin huzuruna durduğum zaman, vücudumun uzuvlarıyla sana kulluk yaptığımı ilan itiraf ediyorum. Uzuvlarıma kulluk yaptıkma mevzuunda yardımı da senden istiyorum. اِيَّاكَ Bize yardım et, ihtinaz sıratel müstakim. Bu yardımın en büyüğü de şudur, bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. Gözümü, kulağımı, dilimi, dudağımı, ağzımı, burnumu, elimi, ayağımı sırat-ı müstakime hidayet eyle. Nebinin uzuvları gibi kullan Ne olur o zaman Sırat-ı müstakim erbabının el ayağı Gözü kulağı dili tutağı Allah gören gözü olur İşiten kulağı olur Söyleyen ağzı olur Tutan batış eden El olur yürüyen ayağı olur Yani Allah Yanlış adım attırmaz Yanlış tutturmaz Yanlış baktırmaz Yanlışı duyurmaz ve yanlışı söyletme sırat-ı müstakimde yaşattırır. Enfüsi dairede uzuvlarımıza, uzuvlarımıza böyle bir kulluk yaptırtıyoruz namazda. Bu şuurla Rabbin huzurunda duracak ve bu hava içinde bu kulluğu eda etmeye çalışacaksın. Cenab-ı vücut ve takaddet hazretleri duyursun. Duymadı müddetçe gafret sırtından kalkmayacak. Esnemeyi sırtından atamayacak, rehavet ve miskinliği kendinden uzaklaştıramayacaksın. Kaç kaldığını bilemeyecek, ne ettiğine aşina olamayacak, ne dediğine nicahban bulunamayacaksın. İnnal-Abdalla yusall min salatihii la lehu, sudusa wa la ashruha. Ve Lakin yuqtebulahu Ma Hadis ferman ediyor. Kul öyle namaz kılar ki kıldığı namazın altıda biri değil onda biri bile yazılmaz onun için. On rekat, rekat kılmıştır ama bir rekat kadar deftere amaline hasenat kaydedilmemiştir. Namaz odur ki senin lehinde yazılır. Öşrü de de yazılır, bütünü de yazılır. Ne zaman yazılır? Aklınla namazda olduğun zaman... ...şuurunla namazda olduğun zaman... ...kalbinle Rabbin huzurunda olduğun zaman... ...huzuru kalp dediğimiz şeyin manası da budur... ...huşunun da birinci rüknüdür... ...kalbinle Rabbin huzurunda olduğun zaman... ...namaz yazılır... ...sen iç aleminle... ...sır aleminle Rabbin huzurundan uzak kaldığın müddetçe... Rabbin bakacağı bir yerle Rabbin huzuruna gelmediğin için bakılacak tarafın yoktur. Zira inna Allah la yanzuru ila suvarikum ve ila ajsamikum. Walakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. Cisminize, boyunuza, bosunuza, kametinize, bağlarınıza, etav endamınıza, görkeminize bakmıyor Allah Celle Celaluhu. Kalbinize bakıyor. Heyecanınıza bakıyor, aşkınıza bakıyor... İç zenginliğinize bakıyor... İç derinliğinize ve duruluğunuza bakıyor... Hükmünü ona göre veriyor. Rabbin huzurunda cisminizle duruyorsunuz. Şairin dediği gibi cismim Kabe'de mevsuk, bağlı... Ama gönlüm mahbubumla beraber... Camide mahbub ve mahbub olan dünya ile gönül beraber geziyorsa... ...siz Allah huzurunda değilsiniz demektir. Onun içindir ki ahlullah'tan bir tanesiyim. Kabasoftan namaz kılan birinin yanına girer. Namaz kılan adama selamun aleyküm diye çakar. O namazda aleykümselam selam demez ama namazdan sonra döner utanmıyor musun sendir. Bir de kendini meşayif gösteriyorsun. Namaz kılana selam verilmeyeceğini adam daha bilmiyorsun der. ''Zavallıdır, sen namazda değildin, bağımda ağaçları buduyor aşı yapıyordun, Tevbe estağfurullah'tır, hata ettim, cidden dağımın ağaçları arasında geziyordum veya hayvanlarımı timar ediyordum.'' Vaka bu objektif değildir, herkes için tatbik edeceğimiz bir hususa değildir, her esniyene selam vermemiz gerekmez... Namaz kılmıyor diye istihkar etmemiz onlara karşı haksızlık ve zulüm olur. Biz üstü zannederiz. İşin hakikatına gelince namaz odur ki insan namazda kalbiyle beraber Allah'ın huzurunda durur. Cenab-ı Vacibül üçut ve Tekaddes Hazretleri kalp dışarıda kendimiz burada olmadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Hakkıyla namazı edaya muvaffak kılsın. Huşun temini için erkan vardır. İnsan o huşuğu elde ederse inşallah namaz namaz olacak. Ama huşun temini için bir kısım erkan vardır. Evvela huzuru kalp lazımdır. Sonra bir tefehüm diyeyim. Meseleyi kavrama vardır. Arz edeceğim. Sonra meselenin içinde bir tazim vardır. Sonra bir reca. Ümitle Rabbine bel bağlama vardır. Ve sonra bir heya vardır. Rabbinden utanma ve sıkılma vardır. Bunlar namazda huşuğu meydana getirecek umdelerdir. Huzuru kalp nedir? Huzuru kalp namazda ne ettiğinin, ne dediğinin dışına çıkmamam. Namazda ne edersiniz siz? Kıyamda durursunuz. Kimin huzurunda? Allah'ın huzurunda. Namazda ne edersiniz siz? Rüku'a gidersiniz. Kimin huzurunda? Rabbin huzurunda. Niçin gidersiniz? Ayakta durmaya takatınız kalmadı da ondan namazda ne edersiniz siz secdeye gidersiniz neden gidersiniz Rabb büyük olduğu için niçin gidersiniz ayaklarınızın bağı çözüldü büyüklüğünü ve küçüklüğünüzü itiraf etmek üzere yere kapandınız ne ettiğiniz bu ne diyorsunuz namazda elhamdülillahi rabbil alemin hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur o rahman ve rahimdir bana da merhamet etti, dil dudak verdi, konuşuyorum. Mahsal verdi, yatıp kalkıyorum. Ya odun gibi eğilmeyen, yatıp kalkmayan bir şey olsaydım, diz hastalığına müptela olanlara, diskopatiye tutulanlara, belinde bacağında ağrı olanlara, bin defa inledikten sonra bir kere ayağını hareket ettirip, belini doğrultabilenlere sorun. Bana eğilip büyülen uzuvlar verdi yatıp kalkmaya müsait bir hava verdin İşte ben bunların şükrünü eda için huzurunda yatıp kalkıyor yüzümü yerlere sürüyorum Allah böyle bir rahman ve rahimdir maliki dindir hiçbir sahibin melikin ve malikin hiçbir hükümdar ve sultanın bulunmadığı günde hesaba çekecektir Allah Celle Celaluhu şu anda huzurunda duruyor gibiyim Sıratta yürüyor gibiyim. Ecel pençesiyle vurulmuş gibiyim. Cehennem ayaklarımın altında görüyor gibiyim. Cennetin uzaktan bana gamzeler çaktığını görüyor gibiyim. Mahşerin dehşetinden herkesin secdeye kapandığını müşahede ediyor gibiyim. Maliki i Yevmiddin ne dediğini biliyorsun. İyyâken abdû ve iyyâken estaîn Her şeye sahip ve hakim sensin. Mahşere hükmeden sensin. Dünya ve ukbada sözü geçen sensin. Ayara ne diye kulluk yapacağım sadece sana kulluk yapıyorum. Dehşetten kurtuluş için el aleme müracaata ne gerek var yardımı senden istiyorum. Beni doğru yola ilet. Ne dediğin bunlar? Namazda sen bunları diyorsun. Onun için huzuru kalp demek. Namazda ne dediğinin... Ne ettiğinin dışına çıkmama, yanlış anlamam. Ne dediğinin ne ettiğinin dışına çıkmama huzuru kalptir. Huşuğun şartı evvelidir. Namazı haşiinden olarak kılabilmeye, muvaffak olabilmenin şartı evveli huzuru kalp. Kalbinizi yanınızda taşımanız avamca. Huzur Arapça bir kelime hazır olması... Kalpte kalptir, kalbi yanınızda taşıman. Ticarete giderken cüzdanı veya bankaya ait çeki veya poliçeyi taşıyıp taşıttırdığınız gibi. Kalbi yanınızda taşımam. Allah indinde geçer akça bir şey varsa o da kalbinizdir. Rabbinize verecek rahmet ve rızasını alacaksınız. Ya kalbiniz yanınızda değilse nasıl pazarlığa girişeceksiniz? Huzuru kalp, kalbi yanında taşıma. Çarşıda pazarda dolaşan kalbin bu pazarda geçerliğinin yok olduğunu bileceksin. Evinde çoluk çocuğunun içinde onların neşvesiyle meşbu olan kalbin bir ticaret aktı yapmak istediğin namaza sana faydası nedir? Huzuru kalp şartı evvel. Kalbi yanında taşıyacaksın. Evde bırakmayacaksın. Ticarette keseni yanında taşıdığın gibi... ...o zaman gözlerin dört açılacak... ...mahabet altında ezileceksin... ...kalbini yanında taşıyınca... ...nereye durduğun ne ettiğini anlamış olacaksın... ...binaenaleyh... ...Kuran'ın hayatını tilavet ederken... ...sonsuz sahillerde veya deryalarda... ...sonsuz dalgalanmalar içinde... Marifet adına bir kısın sahillerde gezdiğini göreceksin, anlayacaksın. Tefahüm bu. Kur'an'ın ayetleri elinden tutacak. Marifet adına, iç zenginliği ve dolgunluğu adına sana rehberlik yapacak. Bilmediğin sahillere seni götürecek. Birden bire da için açılacak. Allah marifeti, peygamber marifeti adına düşünmediği şeyler bilmediğin bir alemden içine doğuyor, tülü ediyor gibi olacak. Kur'an'ın ve beyinatı sana rehberlik yapacak, elinden tutacak. Bilmediğin sahillerde seni gezdirecek. Sen yeni şeyler anlamaya koyulacak, kendini zorlayacak ve çok şey anlayacaksın. Seradan Süreyya'ya kadar bazen kürelerde dolaşacak, bazen kendi içinde dolaşacaksın. Sinende vücuduna kan püskürten kalbinin içine girecek, atan kalbini dinleyeceksin. Onun Allah Allah Allah deyişlerine kulak vereceksin. Bazen üzerinde bulunduğu küreği ardın bir kalp gibi atışlarına kulak vereceksin. O da üzerinde taşıdıklarına mayı hayat püskürtüyor gibi Allah Allah Allah diye diye güneşin etrafında yoluna devam etmektedir. Sen güneşe intikal edeceksin. O da atan bir kalp gibi kıvrılacak, büzülecek, açılacak. O da Allah, Allah diye diye saman yolu içinde kendi yolunu alma çalıştığını göreceksin. Topyekün saman yolunun o da bir kalp gibi atarak belli bir istikamete doğru çekildiğini ve itildiğini göreceksin. Senin kalbinle beraber bütün kalplerin Allah'ın matmahı, nazarı olarak attığına kulak vereceksin. Güneşin korkunç tarrakalarıyla beraber, küre-i arzın müthiş dehşet salıcı gürültüleriyle beraber, kalbinin minnacik gürültülerine kulak verecek. Her şeyin Allah dediğine kulak kesilecek. Duyacaksın. Bu ise senin içinde bir icdal hissi meydana getirecek. Tefahül. Sen bir şey anladın namaz seyyihatında. Bu senin içinde bir tazim hissi meydana getirecek. Kalbimle güneş arasında münasebet kuran Allah. Güneşi görenle beni gören Allah. Bir soluk bana nazarı kesilse şayet sukut etmem mukadder ve muhakkak olan ben. Nasıl her lahsa beni gören bakan beni cehban olan Allah'ın müheymin ve rakib olduğunu unuturum. Güneşten kendine, kendinden güneşe ve güneşlere seyahat yaparken, bir mekik gelip gidiyor gibi marifet nesci meydana getirirken, marifetten bir insicam meydana getirirken, sen içinde bir tazim hissinin belirdiğini göreceksin. Korkacak ve ürpereceksin. Fevnü mekânı idare eden büyük Allah'ın büyüklüğü karşısında, Allahu akberler senin soluk Alman olacak. Onun için namazda bunu çok tekrar ediyoruz. Her büyüklüğü ifade edeceğimiz yerde... allah Akber Ekber deyip rüka gidiyoruz. Allah-u Ekber deyip tecdiye kapanıyoruz. Allah-u Ekber deyip celseye geliyoruz. Allah çok büyük. Zira namazda biz... ...bütünüyle bu azameti takip ediyor. Bütünüyle bu azamete cehban oluyoruz. Bu ise seni boğacak. İçine dehşet salacak. İçine bir heybet ve korku salacak, şaşıracak ve ne yapacağını bilemeyeceksin. Fakat bir lafsa kendine gelecek diyeceksin ki, Allah öyle rahman ve rahim ki, Fatihada andığım rahman ve rahim olan Allah, Bismillah'da andığım rahman ve rahim olan Hazreti Allah, kainattaki büyük tecellisinin yanında. ...yeryüzünde gezen bir karınca gibi benimle de çok sıkı münasebet ve alakası vardır. Bu hal ve bu havaya girdiğin an... ...adete Allah sadece haşa seninle meşgul oluyormuş gibi bir hava hissedeceksin. O kadar ki yalnız beni görüyor ve gördürüyor. Beni duyuyor ve duyduruyor. Kalbimin sesle ve soluğunda benim heyecanlarımı dinliyor. Ve ben onu duyuyor gibiyim. Başım rahmetinin eteklerine değiyor gibi... ...Rabbi sadece benimle... ...Rabbi sadece benimle... ...bu maiyyettir, maiyyete girmem. Müthiş bir reca kapısı açılacak... ...veya ümit verici, ümit gamzedici bir reca kapısı açılacak... ...namazda bunu duyacaksın... ...naza girmemek için... ...Rabbimle hemdem oldum... ...bu bezme ayak attım... ...artık ondan gelenlerle mes ve sermestim diye... Naz'a girmemek için namazın bütün erkanında hayaya da dikkat edeceksin. Rabbin huzurunda bir lahza edebi bırakmayacaksın. Rabb seninle konuşsa bile o yaratan Rabbindir, Rahimindir. Sen ise yaratılan ve rahmete çok muhtaç olan merhumsun, mağfursun. Allah seni merhamet ve mağfiretine mazhar eylesin, yolundan ayırmasın. Kalbimizi huzurunda kendisiyle, kendisine ait mukaddes manalarla doldursun. Boş kal kalan kalpler başka şeylerle dolacaktır. Kalbi böylesine doldurmakla bize, üluhiyete ait gerçek manaların anlaşılması imkanını bahşeylesin. Tazim hissini içimizde kabahtıkça kabarsın, büyüttükçe büyüsün. iclal ve izam hissini tepeden tırna bize hakim kılsın. Ümitsizliğe düşeceğimiz ve boğulacağımız hengamda reca menfez ve kapılarıyla imdadımıza yetiştin. Huzurunda rabb oluşuna karşı edebi bozup heyasızlık yapmamak için bir lahza da bizi hayattan mahrum etmesin. Billahi <Gülüyor> teala el Fatiha.